kıyamet geliyor demiş, tedbirinizi alın, alamet gördün demiş. Hayırdır demişler, ne gördün? Traktörü göstermiş. Işte kıyamet alameti. Ve bundan daha şatafatlı çok teknolojik cihaz gördük. Uçanı var, kaçanı var, denizin altında gideni var. Bu mütevazı traktörde kıyamet alameti olarak sen ne gördün demişler. Küçük tekerlek önde. Büyük arkada büyükler küçükleri takip ediyorsa kıyameti bekleriz. <gülüyor> Bu batta mikrofonda bulunmamız kıyamet alametidir. <gülüyor> <gülüyor> Fakat, <gülüyor> <gülüyor> Fakat <gülüyor> usulede riayetler <gülüyor> vardır. <de alandır. gülüyor> Rahmetullahi yani aleyh Esat Çoşan Hoca Efendi bize de çok ciddi işaretler çaktı. Oradan devam edebiliriz. Evet, Horasan erenleri. İngiliz tarihçi Ardol Toynbee, 51 sene İstanbul kütüphanelerini tedkik ettikten sonra dünyada Müslümanlar ikiye ayrılıyor. Kuzey Müslümanları, Güney Müslümanları. Güney Müslümanlarından endişe etmeyin. 5 milyar da olsalar bir kıymetli harbiyesi yoktur ama kuzeydekilere dikkat edin. Horasan'dan geliyorlar. Fırsat doldurularsa, dünyanın yönetimine yine koyarlar. Bizden bahsediyor, bu mektepten bahsediyor, bu terbiye usulünden bahsediyor ve haklıdır. Çok coşkulu bir aşkın erleridir bizimkiler. Ve tabii bunun has adı tasavvuf. Tasavvufu türlü türlü tarif etmişler. Her biri doğrudur ehemmi mühimme tercihtir, dedi. Büyüklerden biri. Vakti boşa harcamamaktır, dedi bir diğeri. Aşkın kanununu anlatırken, sevginin neden ibaret olduğunu söylerken, insan andığını sever, sevdiğini anar, dedi. Velhasıl, dilin de, kalbinde, bütün azanın da, yer ile meşgul olması, onun hizmetine tabi kurulması, başka her türlü arzu ve isteğin de kalpten çıkarılmasıdır mesela. İşte onlar coştukça o kadar çok söylemişler, o kadar güzel şeyler söylemişler ki burada bükülmez, muazzam, parlak bir medeniyet tesis etmişler. Oradan bir örnek vereceğim ki galip merhumla başlayacağım izninizle. Ses naklinde bir son kısa yok değil mi? Normal mi her şey? Mikrofonu değiştireyim mi yoksa? Merhumun bir kıtası, Şeyh Galip 1799 vefatı, Sultan 3. Selim dönemi. Klasik şiirimizde, divan edebiyatında sanki beş asırdan bu yana beklenen oymuş gibi zirveyi buldu ve sonra ağır ağır sustu. Bu beş, altı asır devam eden hikaye. Çok iyi bir Mevlevidir. Mevlevi şeyhidir. Galata Mevlevi Hanesi'nde postaydı. 42 yıllık ömrü var topu topu. Ama dediğimiz gibi çok büyük, çok parlak bir usta. Sözü zirveye taşımış. Bir kıt ile tasavvufu baştan sona özetlemiş. Şiirin tamamı epey uzundur. Yani 54 Mısra falan Ama 8 Mısra'da Meseleyi öyle bir özetlemiş ki demek ki söz ustasının elinde bu hale geliyor. Kalp bir genci nedir cism anun bir anesi. Fez bir bahri keramettir sözüm dürdanesi. Nutku bir tuti'yi hoş yudur derunum derulum lanesi. Eşk bir sahbayi ateştir gözüm imanesi. Yez bir nimani gandur hatırın kaşanesi. Dağ bir onki zamanlerdir, ten ateşhanesi. Aşk bir şem ilahidir, benim pervanesi. Şevk bir zencirdir, gönlüm onun divanesi. Sekiz Mısra, sekiz tarif. Her Mısra bir mefhumu tarif ediyor, bir kavramı tanımlıyor. Gençlerin seveceği söyleyişle bir mefhumu tarif ediyor ve tarif dediğim şey, Eskiler derler ki ''Efradını cami, al mani olmalı.'' Yani tarif o ki öyledir ki her neyi tarif ediyorsa tam anlatır, tam ne olduğunu ortaya koyar, ne olmadığını da gayet net gösterir. Kimsenin kafası karışmaz. Tanım dediği olmalı? İşte burada sekiz sağlam tarif görüyoruz. ''Efradını cami, al mani.'' İlk tanım kalp. Kalp bir ''Genci nedir cismim anun viranesi?'' Merkezden başlamış işe. Kalp diyor, öyle bir hazinedir ki, öyle kıymetlidir ki, Cenab-ı Hakk'ın evidir. Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamını hatırlayalım. Kabe-i Muazzama'ya döndü ve dedi ki, ''Ey Kabe, vallahi çok büyüksün ve vallahi her müminin, herhangi bir müminin kalbi senden üstündür.'' kalp Allah evi. Şeyhülislam Yahya merhumun bir beytinde diyor ki neyler ne senin kalbinde layık mı bu kim? Kabe'ye lütfen Başka sevgilere yer vermişsin kalbinde. Bu nasıl dengesizliktir? Kabe'nin içinde put olur mu? <gülüyor> Kabe'nin içinde put konur mu? Diyor. Kalpte başka sevgi yer almasını böyle tarif ediyor. Cüneyd-i Bağdar demezmişleri <gülüyor> talebeleriyle sohbet esnasında Oraya gelmiş gizli bir Hristiyan, dış görünüş itibariyle Müslüman, sarık var, cübbe var, sakal var, tesbih var, tek bir yani görünüşte hiçbir noksan yok. Ben yani de Sufi, iyi bir Sufi zahire bakınca, halbuki Hristiyan girmiş içeriye, maksadı neyse, pek iyi niyetli olmadığı anlaşılıyor, sözün arasında sual sorabilir miyim <gülüyor> demiş ve şunu sormuş. Allah'ın Resulü buyurdu ki, Aleyhisselatü Vesselam, Müminin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Müminin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Burada Cenab-ı Peygamber ne buyurdu, maksat nedir? murad Peygamberi nedir? Sual bu. Hazreti Cüneyt başını önüne eğer, düşünür, düşünür, uzunca bir düşünceden sonra başını kaldırır ve celalle şöyle buyurur. Allah'ın Resulü'nü bu halisi şunun için buyurdu ki zünnarını kesesin imana gelesin. <gülüyor> İnkar'dan geliyor ve zünnarı filan diyor, açınlar, açarlar, zünnar da var, istavroz da var, haçlar diyor, Hristiyan. Ve hulusi kalbine, sevimliyetle şahit getirir, Müslüman olur, eşhedü ve la ilahe illallahü ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve resulü. Ve hazır bulunanlar da muazzam bir neşve tabi haliyle büyük bir. Birisi ebedi cehennemde yorulu çevirmiş, ebedi cennete yönelmiş geldi, sevinme. Muğaz'dan bir şey hazil olur. Hazret buyurur ki kardeşiniz putunu kırdı. Putunu kırdı, iman getirdi. Siz kalbinizdeki kibir putunu, riya putunu, hubbi dünya putunu ne zaman kıracaksınız? Ve sevdikler arasında birkaç kişi ölür. Yani dehşetten, haşyetten ölür. Nakledenler dediler ki, Hazret'in buradaki kerameti ikidir, biri kapalı cübbenin altında bir istavrosu görmek bak ziyunları gör. bak tamam, bu zahir. Asıl büyük kerameti, onun vaktinin geldiğini keşfetmesidir ki beklemesi ondandır. Bekledi, bekledi, bekledi, vakit geldi, iman etti de o da iman getirdi. Kalp bir genci nedir cismim hanım viranesi, kalp diyor bir nedir, tamam anladık haci ne? Fakat şair de var diyor. Cismim onun viranesi. İşte mesela. Kan her vazileyi bir viraneye gömerler. Bir yıkıntılığa, bir göçüntüye gömerler. Öyle ki böcekten, börtüden girilmez. Yılan çıyan olur orası. Ayak basmadık bir yerdir. Zorlu mekandır oraya. Yiğit olmayan giremez, girmek de istemez. Görüntüsü hiç hoş değildir. Evliyanın zahiri zehir gibidir dediler, aman dikkat! Niye viraneye gizlerler, saklarlar? E herkes bulaşmasın, layık olan gelsin, cesareti olan arasın, bulsun diye. <gülüyor> Mevlana, Hadid-i Bağdadi Hazretleri kattesallahu sırrehul aziz, Bağdat'tan derde düşüp de Allah aşkına kavuşmak üzere yanmaya başladığında Bağdat'ta bırakırız ahaliyi, olun talebesiydi ama yanıyordu, ilahi bir aşka düşmüştü, tutuşmuştu, yola çıkmak gerekiyordu. Aldığı bir işaretle, ki işareti de şu şekilde aldı, bir Arif Zafun'a dedi ki, sen önce bir Kâbe-i ziyaret et, Aha, dikkat et, orada garip bir hal görürsen, kitaba uymayan bir davranış falan görecek olursan hemen itibat etme sakın. Sakın, yutkun, orada bir hikmet olabilir. Sen, sen acele etme. İlim sahibi ya edersin, itiraz edersin sen. Biliyorsun çünkü. Geldi, Kabe'yi mağazamaya yaklaştı. Baktı ki birisi sırtını Kabe-i Şerife dönmüş, bekliyor. Yaklaşınca içinden şu geçti. Kabe'ye sırt dönülür bu. Bu ne, bu Dengesizlik. İçinden geçirdi halbuki, buluşmadı bile. Karşılaşınca o dedi ki, Burada gördüğün herhangi bir garip hadiseyi yadırgamayacaktın. Söz vermiştin Bağdat'ta. Bak bu kalben itiraz ettin. Müminin kalbi Kabe'den üstündür. Sana ondan döndüm. Ben itiraz etmeyecektim. Ayaklarına kapandı. Aradığın o olduğu zann olduğunu zannetti. Hazret buyurdu ki ben işaretçiyim dedi. <gülüyor> ben işaretçiyim. Senin işin Hindistan'da bitecek ki. Hindistan'ı işaret etti. Döndü Bağdat'a. Nafile hadisini tamamlayıp ve Hazretler'e başladı Hindistan'a gideceğiz. <gülüyor> Abdullah Dehlevi Hazretler onu bekliyor orada çünkü. Yollarına serildiler. Aman efendim dediler. Bizi kime bırakıyorsunuz dediler. Biz mahvolunuz dediler siz olmazsanız. Orası Hindularla dolu. Küfür diyarı. Orada İslam'ın adı var. Kendi yok dediler. Nasıl giderdi? Nasıl cesaret edersiniz? Cevap ah bu hayat zulümatta bulunur. <gülüyor> Kıymetli su. İçenin ölmediği abi hayat, bengi su, karanlık yerlerde, balta girmedik ormanlarda, ayak basmadı yerlerde bulunur. Yani hazine viranede saklanır. <gülüyor> Galip bir genci nedir? Cismim anın viranesi dedi Şeyh Galip. İşte onu dedi. <gülüyor> Gitti. Gelir gelmez Abdullah ve ve Hazretlerinin muamelesi. Zaten bekliyordu, haber alınmıştı. Giz, Saplı gizli bir şey yok. Gene Galip'ten bir beytle söyleyelim. Meseldir bu suhan alemde hakka ki arifler gözünden gizlenilmez. Gözlüye gizli yok. <gülüyor> o gidiyor bu yüzlerce kilometre ama o bekleyen de biliyor. Gelir gelmez daha oturmadan helayı gösterdi. Harit, bu helal. Bu da kuyu, kuyular su. Bunlar da kovalar. Kovalarla bu suyu helaya götüreceksin, temizleyeceksin, getireceksin. İşin bu. Bağdat'ta alimlerin hocası olan Halid Bağdat diye verilen bazılar. <gülüyor> Helal temizdi. 15 gün kadar sürdü. Sonra çağırdı, icazeti mutlaka ile gönderdi. Kendi yerine koydu yani. Halifeyi mutlak, icazeti mutlaka. Talebeden şaşırdılar. Efendim 30 yıldır buradayız. Bizden bir şey olduğu yok. Hala geldiğimiz gibi duruyoruz. 15 günde mutlak icazet Bu nasıl dediler? Her şey hazırdı dedi. Her şey hazırdı. Yahu mu mu her şey hazırdı. Bir kibrit çakmak gerekiyordu. Biz onu yaptık. E o halde neden bu kadar kıymetli ilim sahibi, vaziletli bir kimseye bu kadar vazife arasında helal temizliğini devcih ettiniz. Başka iş mi yoktu? Hikmetini sorsak? Cevap edin ilim çoktu. O kadar büyük ilimle, gördüğü ittifatla, itibarla kalbinin etrafında bir gurur halişi oluşur gibiydi. Onu bertaraf etmek için de bu maziyeyi verdik. Kabul buyurun, <gülüyor> kabul etti mesela. <gülüyor> Kalp bir genci nedir? Cismim alım bir Şimdi okuyucu sorar, dikkat eder. Okuyucu şair arasında böyle öyle bir muhabbet olur. Gizli gizli, sessiz sessiz söyleciler. Bir hadise vardır can ile can arasında. Çünkü kalpten kalbe yol vardır. kalbi, kalbi sevi ile sorarız tabii ya. Sormaz mıyız Galip makama? E sorduk. Ben soruyorum peşin peşin. Üstad anladık kalp çok kıymetli falan. tamam da yani zahire kapılma diyorsun yani bu beden bu bir şey değil bu bu yani seni kalbire kadar götürecek bir eşek bu yani bir eşeğe de çok fazla ittifat olmaz. Anladık. Senin asıl taşın, ruh mühimi kalptir mühim dedin de e bu kalbin gıdası nedir Üstad? İkinci Mısır'a şak diye cevap geliyor. Feiz. Bir bahri keramettir. Sözünün Ha, Daha ben sormadan cevap peşin gitmiş. <gülüyor> Kalbin gıdası feizdir diyor. Ey abi feiz nedir? Feiz kalpten kalbe intikal eden manevi bir nurdur. Elektrik gibidir. <gülüyor> Pilde cereyan var. Pil boşaldıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Çöp olur. Pil doluyken de boş anda teraziye koysan aynı gramı çeker. Kokusu yok, tadı yok, rengi yok, ağırlığı yok. Hiçbir şey yok diyor ya. Ama... Öyle var ki varken işe yarıyor, yokken yaramıyor. Yani insan da öyle. Ruh varken var, yoksa ne yoksa? E, Kamu isteme gitmesi gerekiyor. Hem de acele. Geçikirse ben edilemeyecekler. Ailem 188. <gülüyor> Bedenin kıymeti ruhu taşıdığı için. Yani eşek olarak vaziyete yaparken kıymetli ama şuari e, indi e, bir kıymet yok. O halde genel Şeyh Galib'e söyletelim, diyor ki Gıdayı ruhu belki rehberin i'racı ulvidir. Hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Ruhunun gıdasını ver diyor, onu besle diyor, bedenle çok meşgul oldum diyor, beden yarı yolda kalacak, onun işi azlıyor, o kadar yem ona fazla gelir. Ruhu besle çünkü yola o çıkacak. Eğer ruhu unutur da bedeni beslersen, ömrünü böyle harcarsan, çamura çakılıp da ilerleyemeyen zavallı eşek gibi olursun diyor, <gülüyor> yazık sana. Şair bak. şair dedik söylüyoruz. Güvercin şiir yazıyor. Dışarıdan bakıyorsun adam şair. Ne şairi ya? Şairlik işin kulubu adam arif. Kalp bilgilerine sahip olana arif denir. Kafa bilgilerine vakıf olan alim denir. İkisine de sahipse veli denir. Arif, arif, veli. Hem alim hem arifse veli. Dediler. Ben naklediyorum. Tabii zabırla bakıyorsun. Bu naklediyorum yani. <gülüyor> Şimdi Feyiz bir vahri keramettir, sözümdür dâlesi. Kerametler denizidir feyiz. Sözüm de o denizden çıkan incidir. Çünkü inci denizde bulunur. O deniz nedir? Hazreti Mevlana'nın meslevisidir diyor. O çünkü oraya bağlı. Kendi mektebini, meşrebini söylüyor tabii. Ben daha soruyu sormadan, şimdi soracağız tabii değil mi? Sohbet edeceğiz şairimizle. E kalb anladık, gıdası feyizmiş, bu feyiz nasıl alınır? Yolu nedir? Yani cevap nutk ile intikal eder, nutk, nutk. Söz bu işi götürür. Sözün vazifesi budur, feyzi nakletmek. Nereye, nereye, nereden nereye? Olgun kalpten uygun kalbe. Veren olgun alan uygun olmak lazım. Söz vasıtasıyla nakledilir ama şartı veren olgun, alan uygun olacak. ''Hoş ödüşlü bir papağan gibidir, güzel bir kuş gibidir, Notku bir tuğtiyye hoşgüdür, derunum lanesi, Kamil insanın içinde yuvalanmış bir kuş gibidir söz. Söz kıymetlidir. Eskiden sözü çok ehemliyet verirler, fazlasını da hiç makbul görmezlerdi. Şeyh Efendi yola çıkmış, başka bir şeyhi misafir olmuş, uzun bir yola gidecek, gideceği yeri de bilmiyor, bir gürüdü yanına e, reklamatı vermiş. Dönüşte bırakıyor, bizim talimi nasıl buldunuz bizim çocuğu filan. Gevese demiş. ne adı efendim densizlik mi yaptı? Adını sordum soyadını da söylendi <gülüyor> <gülüyor> Bir kelime fazla söyleyeyim ama. Nutk bir hoş hoşgüldür derulun lâlesi. Söz bir güzel papağandır, güzel ötüşü papağandır derulun lâlesi. Biz daha işte nasıl olur bu iş? Sözle naklederken neler olur? demeden 4. Mısır'a cevabı pat diye peşim veriyor. Eşk, bir sahbayı ateştir gözün peymalesi, gözyaşı. Yani bu alışveriş esnasında ağlarsın, ağlamalısın, gözyaşı rahmettir. Ama bu gözyaşı asla şikayet falan değildir, rahmet ilahi celbeder. Biz gülerken ağlayanlarız <gülüyor> ve ağlarken gülerler bizim medeniyetimizin hususiyetidir. Biz Hira dağından beri ağlıyoruz. Göz yaşı medeniyeti bu. Başından beri ağlıyoruz. Ağlamaktır. Ağlamaktır benim işim. Gülme gözüm şimdi geliyor. <gülüyor> Yunus abi ben öyle demiyordur değil mi? <gülüyor> Nedir bu hamdeler ey dide? Girgan olmamız yeydir. Bu cemriyettedir hafır, perişan olmamız yeydir. Yunus Emre öyle söyledi ama mesakir de böyle söyledi. Mesakirin dedi aşağı de, bir ferahine ne bu haller diyor. Çok gülüyorsun ey gözlerin diyor. Gözler gülmek için de yağlamak için diyor. <gülüyor> ben seni çok delili toplu gördüm diyor. Böyle düzgün yürüyorsun falan filan. Aşık adam böyle vurur. Darmadağın olmalı diyor. Perişan olmalı diyor. Perişan. Sen çok toplu duruyorsun. Elbise hücünü senin diyor. Olmalı diyor. <gülüyor> Şairimiz Allah'ım ya Rabbi. Hiçbir sahbaya ateşdir gözün peymalesi. Beşinci mısrağa geldik. Yes bir mihman hatırım kâşhanesi, sekizdi zaten, beşteyiz, yes. Ümitsizlik. E şimdi olur mu hiç ümitsizlikten bahsetmek, yani doğru değil gibi görülüyorsa da burada tam yeridir. Tam yeridir yesin, bu yes şu demektir, kavuşma ümit ve ihtimali olmayan bir serüvenden bahsediyoruz aşk-ı ilahi, burada kavuşmak olmaz. Burada gidilir. Hep gidilir. Hep gidilir. Hem de sonsuz bir yolculuktur. Kavuşmaktan söz edilmez burada. Gökler nerede? Temiz alemler nerede? Toprak nerede? Bir avuç toprak. Davasına bak. Aşık oluyor. Ya sen nesin ki? Bir dakika ya. Nesin sen? İşte görünüş itibariyle hiç layık olmadığı halde aşka kavuşturulan insan, hakikaten çok büyük bir şeye kavuştuğunu idrakinde olmalı. Bunu hiç unutmamalı. Bilmeli ki, yani proteinden ibaret işte molekül bilmem ne, yani bildiğim. hani mikroskop altına yatırsanız, işte hekim dostlarımız buradalar, mikroskop altına yatırsanız insan etiyle inek et arasındaki farkı fark etmek bayağı zordur yani. E bu mu şimdi ilahi aşktan bahsedecek? İşte, Ruh yu öyle bir hal almış ki. Ya Şeyh Bey orasında şöyle anlatıyor açık diyor. Nefhna nefasın etmeyenler nayi bilmezler. Miyalı camu caman da bu huyu halu bilmezler. Nefesna aşina var ki bilmezler. Cihan ara cihan içindedir dir arayı bilmezler. O mahiler ki deri açıldır deriyi bilmezler. Yani şu. Nefehna sana ruh üflendi. Grimer'den oradan geliyor. Bunu bilmediğin zaman hayvandan farkın kalmaz diyor. Hiçbir şey kalmaz. İnsanlıktan istifa etmiş olursun. Canla canan arasında olup bitenden habersiz kalırsın. İnsanlıktan belhüm adal ayeti kerimeyle bildirilen yere düşmüş olursun. Cenab-ı Hak öyle yaratmış insanı. Öyle insan var, melekler ona imrenir. Öyle insan var, şeytanlar derler ki iyi ki insan değiliz ya. ya. İnsan olmadığına sevinir yani. Ondan aşağıda inebiliyor, ondan yukarıda çıkabiliyor. Böyle bir Estaizu billah lekkadih halaklal insane feyi ahseni takvim Tümme raddetnâhu eskale safirin i̇mam Rabbani Hazretleri mektubat-ı şerifte yirmi mektupta durumu anlatıyor. Şöyle anlatıyorlar, izah buyuruyorlar. Cam yapan, camdan ayna yapan ustayı bilmeyen birisi seyretse ya. Ayna yapar ve öyle eziyet eder ki camı hayret edersiniz. Çamuru sıvar, simsiyah eder, pırıl pırıl cam olur, simsiyah. Perişen oldu. Ya mahvetti, çamuru sıvarı mahvetti aynayı, camı der adam. Halbuki camı ayna yapmak için o işlem lazımdır. Sanat erbabı bunu bilir. İşte bu kötü, çirkin, karanlık beden ne? Ruh ilka edilerek. Ruha bu çamur onun evliya olmasının zemini hazırlandı. Yani senin altyapı o ki diyor evliya olmak üzere yaratıldın. Her şey tekmil. Bir adım geride kalırsan yazıksa. Ah, yani kule çok yüksek açıldı. Yani iyi idare eder geçti filan filan diye kalırsan yazık. Hayftır şah iken alemde geda olmayasın. gene şey kare. Yazık diyor. Şah olarak geldin aleme diyor. Bir dilenci olarak gidersen sana yazıklar olsun diyor. Aman Rabbi ne büyük kayıptır bu. <gülüyor> ya es bir nihmalı kandır hatınım kâşhanesi. daha bir murgi semenlerdir ten ateşhanesi. Aşk diyor bir ateştir. Yakar, pişirir. Pişirir. Dışarıdan bakan da bu yanlışta yani böyle acıyan bile olur. Bir de acır yani. Bakar, ooo, ya biz zavallı neler çekiyor falan <gülüyor> Halbuki o, en büyük lezzet içindedir. Zahiren ızdırap çekmekte, hakikaten en büyük lezzeti tatmaktadır. En büyük lezzet yara kavuşmaktır. Fakat Koca Ragıp Paşa işte beytler, yani mevzumuz o. Koca Ragıp Paşa merhum da diyor ki Cennetin şesin ehli şiken idrake kabil mi? Mehrist andıkça zahir ekleşur bu lezzetin söyler. Seyir zevkini, seyretme zevkini, ruhiyet zevkini, ruhiyet-i cemalullah lezzetini, zevkini, derecesini bilmeyenler diyor. Cennet deyince yiyecek, içecekten bahseder ancak onu bilir çünkü diyor yani. Tabii çok güzel yiyecekler var orada hakikaten yani cennet-i ala bu. Ama öbürünü bilmediği için Cennetin nimetlerinden, işte içeceklerinden bahseder. Onu bilir, onu anlar. İmam-ı Hazretleri de burayı şöyle açıklıyorlar. Sana hep cennetten, cennetin nimetlerinden ve cehennemin acılarından, ızdıraplarından bahsediliyor ki sen yoldan çıkmayasın. Ve rüyetten bahsedilmiyor sana pek. Veya bazı ilahiler. Allahu Teala senden razı olmadığını bildirirse Allah göstermesi, bundan büyük azap olmaz. Cehennemden daha şiddet azaptır diye tek anlatmıyorlar. Gerçek bu olduğu halde. Neden? Çünkü sen onu anlamayabilirsin. Havan bunu anlamaz diyor. Şöyle ki, yedi yaşındaki şehzadeye desen ki, baban padişah bak oğlum dersine çalış, padişah olamazsın sonra, bahçıvan gibi olursun, bahçede kalırsın, çalış bahçe, bahçıvan olursun. Desen çocuk şöyle bir bakar, babası genellikle gergin, üzgün, sıkıntılı, ne şöyle tavukların arasında falan. <gülüyor> Heves eden okumaktan vazgeç. <gülüyor> bak ki desek ki hocas ona. Dersle çalışırsan sana şeker var. Çalışmazsan sopa. Ha şekerle de sopayla bildiği için anlar çalışır. Biz <gülüyor> de o yüzden cennet ve cehennem anlatıyorlar. Yoksa en büyük bir rıza-i ilahi en büyük felaket Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığını temellük etmek. Allah muhafaza buyursun. Gazabı ilahi Yeis bir mihmanı gamdır, haturun kâşanesi, dağdır, semenderdir, ten ateşanesi, aşk bir şem'i ilahidir. Benim pervanesi, şevk bir zincirdir, gönlüm anun divanesi. Son iki mısrada aşk nedir, şevk nedir? Bunu anlatıyor. Aşk bir şem'i ilahidir. İlahi bir mumdur. Şimdi burada bir benzetme var. Hani diyoruz da can veren pervaneler falan, programımızın adı o, yazdığımız dikkatlerin adı o, ikide bir pervane deyip duruyoruz, bu onda. Onun için diyoruz bunu. Aşkı anlatırken şairlerimiz iki kahramana müracaat ederler. Ya bülbüle başvururlar, bülbüldür aşık, maşubu da gül ya da pervaneye. Onu da maşubu mum, ateş. Bülbülle gülün aşkı mecazi aşktır. Alt derecede kalan, insani, peçeri, mecazi, yolda giderken uğranılan bir konaktır. Hakiki aşk, pervaneyle bunun aşkıdır ki, ee, pervaneden al gizli sevda haberlisen sen, diyor Niyazi Mısır Hazretleri. Güle o bilmez. Pervaneden al gizli sevda haberlisen. sen. <gülüyor> Esra haykırıyor öbür taraftan, davasını terk etsin gülgül feda yoktur. Bir nükteciye aşkın pervanede kalmıştır. Selamı söyleyin diyor bülbül'e, aşk davasında bulunmasın, ayıp ediyor. Sabah da feryat, figan, çığlık, bilmem ne, verdiği hiçbir şey yok. Pervaneye baksın da utansın, vuma gidiyor, cam veriyor, buk deniyor, canını veriyor, ses çıkarılıyor, hiçbir şey vermeden bu kadar gevezelik fazla alıyor. İşte bülbül'ün hali, tenevvvün, pervanenin hali temekkün, tervin temki. Yani tervin hali, halden hale giriyor, renk renk, işte bugün öyle yarın böyle, bir köşar, taşar, bir ağlar, bir sızlar falan kavuşmadı daha çünkü. Nehre, nehir denize doğru giderken köpürür, apırır, çağlayanlar olur bilmem ne. Kavuşunca susar. Artık ses kesilir. O zaman da ona kudise sırru derler. Sırrı mübarek olsun. Artık ağzını bıçak açmaz. O ana kadar konuşur. Söyler, yakınır, ağlar. O anda dinlemek lazım işte. O anda kulak vereceksin. Yoksa İstese de konuşamaz artık. Am geldikten sonra. Ehli temkinem beni benzetme ey kül bülbüle. Derde yok sabrı anın her lahza bin feryadı var. Beni bülbüle benzetme diyor. Ey sevgili. Ben bülbül gibi kevese değilim diyor. <gülüyor> Hak ile konuşuyor diyor. Ferya... Sabredemiyor diyor. Neler söylüyor. Ben diyor temkin ehliyim. Her hale, şük her hale şükreder. Ve ses çıkarmam tevkiğine kavuşmuşum. Üstadımız Şeyh Galip Merhum bir başka şiirinde, ondan da ilk kıtayı okuyayım. Sekiz mısralı orada. Ya yani oraya da gitsek kırk sekiz orada, altmış burada, sabahında bir şey okumak lazım. Orada doğru değil. Ama şu Sekiz Mısra'da bir özet var. Bir de Merhum böyle yapmış yani. Uzun yazıyor ama şiirin, Şiirin başında bir kıtada hepsinin özetini veriyor. Kompaktist. Yani isterse o yeterli oluyor, özet, lafı uzatmaya gerek yok böyle. Bizimkiler iki da bir romanın özetini yazarlar, gelirken Üstad onu konuşuyorduk. O kadar geniş şeyler iki mısraya sığırdırırlar ki, çok da facet kalmaz. Ama senin vaktin varsa biraz daha yazar, onlarla da meşgul olursun yani bizimkiler böyle. Yani sözü nereye çıkarılabilecekse oraya çıkarmışlar. Rasulü Zeşan Efendimiz'in yolunda gitmişler, hiç yoldan çıkmadan, bu kadar aşk, gürültü, batırtı, feryat arasında hiç istikametten ayrılmadan maşallah, halleri çok şanlıdır yani. Onları seçip de söylüyoruz zaten. Okuyacağım bu sekiz mısra şudur. Ey dil, ey dil, ne ya rütbede pürgamsın sen? Gerçi biraneysen, gencim utansamsın sen. Secde, fermayin melek, zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Sırr-ı haksın, mesel-i usvi -i meryemsin sen, ruhsun, nefay-i cibril ile temremsin sen, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan ademsin sen. Sakın sızlanma diyor. Sakın feryat etme, keyfeselik falan yapma. Burasını şöyle arz edeyim izninizle. Kıptalyalı gaybi. Yani bu sekiz Mısır'a döneceğiz de. Buraya açıklamayı koymak lazım. Kütahyalı gaybi, Sunullah baybi. Halveti, <gülüyor> Allah'u alem, Mevlevi olmadığını biliyor ama sanırım Halveti, şöyle diyor. <gülüyor> Sen diyor, yok, peyit okuyalım önce. Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşıka. Şam'ı gör kim? Yanmadan, yandırmadı pervaneyi. Aşk ateşi, Evvela muma düşer, onu yakar, sonra maşup olan, perva, aşık olan pervane gelir yanar. Yani yanmış olan bilsin ki, şikayet etmeden önce bilsin ki, onu yakan kendisinden önce yandı. Yanmasa yakamazdı. O halde yandım diye sızlanmak, haksızlık, şımarıklık olur. Seni kim yaktı? Pervane. Yanmasaydı yakabilir miydin? Peki bu neden? Bu şu Şah-ı Nakşimen Bahadir Buhari Hazretleri bir müridine imtihan için sordu. Sen mi seviyorsun, biz mi seviyoruz? İmtihan. O da gayet samimi bir şekilde efendim biz sizi seviyoruz, siz bize acıyorsunuz dedi. Yani sevgiyi kendinden bilir gibi bir cevap. Seven miyiz? Siz bize merhamet ediyorsunuz, acıyorsunuz. Zaten maksat imtihandı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Nispetini çekti onda. Çocuk taş gibi kaldı. Taş. Bütün muhabbetini kaybetti, kaya gibi. Eyvah dedi ve her şey kaydı. Manevi, nesi varsa bir boşaldı şey kaldı, kabuk kaldı herhalde. Hatasını anladı. Affedin efendim dedi. Seven de Evet. Sevmek yukarıdan gelir. Sevgi yukarıdan gelir. Yani birisi sevdiyse bilsin ki ona ihsan edilmiştir. Sevmek büyük iştir. Sevilmese sevemezdir. İşte şairin dediği tam da bu. Aşk onu evvel düşer maşuka ondan aşıka, şami gör kim yanmadan yandırmadı fervadeyi. Kalbine sevgi düştüyse, sana aşk, sana sevgi nasip olduysa bil ki sevildiğindendir, sevildiğini bil, yanlış yapma, kıymetli değil. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, -i -i ekvan olan ademsin sen. zaten böyle bağlıyorsun. Aman diyor kıymetini bil, sana verilen kıymeti bil, yanlış yapma. Mankörlük etme, küfrân-ı bulunma. Allah seni çok kıymetli, çok özel, çok üstün yarattı. Bütün mahlukatı emrine verdi. Melekler sana secdeyle emrolundu. Aman ha, aman ha yanlış yaptı. Klasik şiirin belki de en önemli birisi bu. Yani ne kazandırıyor? E, kıymetini, bil, sevildiğini bilmeyi öğretiyor. Sevildiğini bir yanlış yapma diyor. Daha Sana kıymet verildi. Sen yüce kılındın. Senin tek nazeliğinden nazeliğin işler münasiptir. Madem güzel yaratırdın, davranışların da güzel olsun. Orkiderin üstüne kaptıran dökme. Kendi güzelleri kendin mahvetme. Allah seni güzel yarattı. Sevildiğini bil. İşte ders. ''Eydin eydin neye bu de pürgamsın sen, gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen.'' Demek ki şehrin ilk mısrağında olduğu gibi viranesin görünüşe bakılınca devamlı yıpranan bir beden ama Bakma sen o kaportadır, asıl mesele senin manevi ceblendir, ruhundur. Asıl kıymetin orada ve o ihtiyarlamıyor. O yaşlanmıyor, eskimiyor, yıpranmıyor, ona ölüm yok. Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. İşte Horasan Mektebi bunu çok iyi bildiğinden. Bizim kabristanlarımız çok güzel, neşet, neşeli yerlerdir, değil mi? Güzel yerlerdir. Şehrin merkezine koyarız biz onu, her zaman ölümü hatırlarız. Hı hı. Evin öbür odası gibidir yani. Şehrin öbür mahallesi. Şurası işte bilmem ne mahallesi, burası Suskunlar Mahallesi. Adı budur. Semti Hamuşan, Suskunlar Mahallesi. Kabristan'ın evdiği bu. Semti Hamuşan. Neresi abi? Suskunlar Mahallesi. Farkı ne? Farkı buradaki vazifesinden ayrıldı, terhis oldu, görev bitti. Orada yani. Seninle aramızda fark yok yani aramızda fark yok, ciddi bir fark yok. O bu odada, buna öbür odada. Ölümü böyle yakın bildiği için de bir kuvvet <gülüyor> kuvvetlidir. Tabi en büyük düşmanının nefsi olduğunun farkında olmak, mücadeleyi nefsiyle yapmak da ayrı bir cevresi işi. Yine Mevlevi bir şairlerinden birisi şöyle anlatıyor meseleyi, ''Helak etmez bir iki darbe zikri emmâ i nefsih, o bir tüm ejdehâdır kim nice kalmış?'' Bak diyor, de mücadele ederken, ''Sakın bunu hafife alma.'' diyor, öyle bir iki darbeyle, bir iki bal baltayla, böyle harbilecek bir şey değil oluyor diyor ya. Öyle bir canavar değil ki ''Ne cellâtların elinden kurtuldu o.'' diyor ya. Nefsi, nefse dikkat et diyor, hafife alma sakın. Korkunçtur yani, korkunçtur. Ne dediler? Allahu Teala, kendisine bir de düşman yaratmayı murad etti. Yarattı ve el kıymetli kımdığı insanın içine koydu. Ruh-i Muhaddes ne kadar kıymetliyse nefse emare o kadar aksi istikamette pekisini diğer anı tuttu da da insan oldu. Mücadele başladı, hak başladı. Bu mücadele sayesinde terakki eder, yükselir, yücelir evliya Allah'a dost olur. Bu imtihan sırasında işte kan gövdeye götür. İki kişide kalp rahattır. Evliyada ve eşkıyada. <gülüyor> Evliyada rahattır. Memleketin sultanı belli. Nefis başkandıramıyor. <gülüyor> Boyun duruk altına girmiş. Sadece vazifesini yapıyor. Halk karıştıramıyor. Durum iyi. Orada asayiş merkemi var. Eşkıyada rahattır. Zavallı ruhdur. Kalp e esir olmuştur. Nefis sultandır. Aradakinde harp varp devam eder. Yalnız <gülüyor> sen de bende iş zor. <gülüyor> Öğlene kadar devam eder mücadele. Ölüm de iki türlüdür. Biri bir herkesin bildiği ölüm, biri de ölmeden önce ölmek. Mutu kable entemute buyuruyor. Değil mi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ölmeden önce ölürüz. Soruluyor. Yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekri'ye baksın diyor. Ölmeden önce ölmenin de en güzel nümunesini bizzat gösteriyor. İşte budur diyor. Nasıl yani? Ben onu bir Allah dostunda şöyle gördüm. Hanımıyla kavgadan bir olmuş arkadaş. Her gün kavga, her gün günaha giriyorum. Böyle kötü sözler söylüyorum. Kalp kırıyorum falan. Kul hakkı. Ben bu yuttum. Bana yazık olacak falan. Bari boşanayım da burada kalsın ya yani, Günahım atmasın diye arıza geldi. Efendim hanımla boşanacağım dedi. Neden? E çok günahıcı. Şey. Her gün kavga ben Bittin dedi yani bu. Yani cevap şu oldu. Bir ay içinde öleceksin. düşündüğü şeye bak. Bizimki de gayet şey hiç fikirli değil yani. Çok saktı. Bir ay içinde öleceksin. Aynen aldı cevabı. dön hemen. Takvime tuttu. Bir ay ömrümüz kaldı. Başladı namaz kıl. Tabii kaza kılıyor bol bol. Değil mi? Bol bol zikir, Kur'an-ı Kerik okuyor. Oldu bir melek, maşallah. Kuzu oldu, kuzu. Ve hanımı da var alışkanlık icabı kavga için teşebbüste bulunuyor. Arada bir fasatıyor ama çifti yok bizimki. Gayet, gayet mülayim olur hanım hallederiz falan, <gülüyor> haklısın diyor. Hanım da iki üç teşebbüsten sonra ya kavganın tadı kaçmış ya, böyle kavga olur. <gülüyor> <gülüyor> Bıkmış tavada çekilmiş bir kenara, ne hal varsa gökler. <gülüyor> Devamlı ibadet ediyor, kabul etmiyor. Öldü ya. <gülüyor> gün ne olunca bizimki kefeni sarılmış, bekliyor artık. Abdest almış. Fakat yere giden olmayınca, <gülüyor> beklemiş belki ilk gün sayılmıyordu diye. <gülüyor> Sonra bir gün daha 31 bir günlük belki falan. <gülüyor> artık emin olmuş, net 30 gün geçti. Artı eksilirler, tamam. Yani ne olduysa oldu artık. Belki hüküm değişti, olur ya Allah bize yeni ömür verdi, ne bileyim ben. Gitmiş, efendim demiş böyle böyle. Boşanma işi nasıl oldu demiş. E vazgeçtik dedim. Kavga ne oldu? Bitti efendim. Hiç kavga yok. Yani kavga etmiyor musunuz? Bir ay etmiyoruz. He. Kavga iki dirinin arasında olur. Diri ölünce kavga biter. İkisi de ölse aşk olur. Ama o yerde kim bilir. Bir madem kavga bitti. Boşanma da gündemden düştü. Ben sana ne dediğimi söyleyeyim. Ne dedim ben sana? Bir ay içinde öleceksin. Vallahi öleceksin. Hangi ay içinde bilmiyorum ama bir ay içinde <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani Ocak, Şubat bilemem ama bir ay içinde <gülüyor> öleceksin. Yürekleriyle Boğaz'dan karşıya geçiyor şey Efendi. Çocuklardan birisi yüzle bilmezmiş, sudan da korkarmış tabi. Ben de bilmem yani Allah gösterilmez öyle bir şey olsa. Kim Boğaz'da korkar insan? Sapsarı kesilmiş çocuk. Şeyh'i bakmış. Çocuk da betberiz atmış. Oğlum ne oldu demiş. Ölümle aramızda bir tahta ferde var demiş. Dayı'nın dibi. Bir tahta ferde var ölümle aramızda. Nasıl korkmam. Cevap vermemiş. Hazret sahine çıkmışlar. çocuk kendine gelmiş. Yavrum o tahta ferde de kalktı aradan demiş. Korkmayacaksa şimdi korkun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ölümle arada şimdi. O tahta ferde de yok. <gülüyor> Cenab-ı Hak yakın nasip etsin, yakın büyük nimet. Allah-u Teala'nın ihsanı, Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut diyor büyükler. Hadis-i Şerif malidir esasen, Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en bahtiyan insan olursun, ne kavgaya, gülüteceği gerek kalır, ne tartışırsın, ne kimseyle bir şey olur, ya, çok güzel bir hayat bu. Söylemesi kolay, tatliki zor elbette ama ne yaparsınız? Bize de söylemek düşüyor, o da bir vazife. Yani layık olduğumuzdan değil. Dediğim gibi kıyamet alameti cihetinden söylüyoruz. Estağfurullah. Evet. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra da artık bitirelim. Çok yorumladım. <gülüyor> Milletlik geçerim bu saatinde. Evet. Bur ha, ne müddet ayırılan müddet. Değil mi? Eksik olmayın. Allah razı olsun. Şimdi hat bir kelam. <gülüyor> Tasavvuf büyüklerinden Mevlana Abdurrahman Camii haddesallahu ve azîz Şevâhidün nübüve isimli çok ciddi bir eserin sahibidir. Bu eseri latinize hâliyle web sayfama koydum. Tavsiye ettiğim kitaplardan diyerek, pdf formatında, gençlerin hizmetine amalidir ve benim vasiyetimdir. <gülüyor> İki tane kitap koydum oraya yani, vasiyet diye. Oraya tavsiye yazdık da, aslında vasiyet yani. Tavsiyenin harf yerleri değişince vasiyet oluyor zaten. Vasiyet nereden çıktı derseniz, kalp krizinden sonra, işte 4-5 sene önce kalp krizi geçirdi peki sordum, durum ne olacak diye, endişe etme, ölene kadar yaşarsın dedi. <gülüyor> Bu vasiyetini yaz demek, bizim de vasiyetimiz o. Nefahatül Üns isimli bir eserinde sahibidir ama Şevahidin Nübüve bilhassa, işaret edilmesi gereken bir aşk kitabıdır. O hazretin dört ısrarı okuyacağım da, ismini ondan andım. Farsça Dört Mısra'da şöyle diyor, çok güzel bir zat-ı şerif, hem alim hem arif, <gülüyor> veli hem şair. Sultan Fatih-i da dostluğu var. Yüz yüze gelememişler, nasip olmamış. Hep mektuplaşıyorlar, İran'ın cam şehrinden. İstanbul'a mektup gelip gidiyor. Davet etmişti Sultan Fatih-i Mergum üzere niyet etti. Yani İran'ın öbür ucundan, bize uzak bölgesinden yola çıktı. Konya'ya kadar geldi. Gece istirahata çekildi. Sabah yola devam edilecekti ama acı haber geldi. Sultan Fatih vefat etmişti. Oradan döndüler. Görüşme müessar olmadı. Ahirete kaldı. Hazretin hatırası olan o kitabı tekrar hatırlattıktan sonra web sayfamda pdf çıkışta alınabiliyor. Üye olma, mecburiyeti olmadan giriliyor, çıkılıyor falan. Yani şey, mili yani. Şiiri şu. Ya Resulallah, cibaşet Çün sege-i ashâb-ı cennet şevem der zümrâ-i ahbâb-ı tûh o revâdder cennet der cehennem keyre vâst o sege-i ashâb-ı kehf est mâ Ya Resûlallah, ashâb-ı kehfin köpeği kutmenin cennete gittiğini öğrendim. Soruşturdum mer. senin bir kelamın kelamınmûş sebep. Sen buyurmuşsun ki devlet aleyhissalâtu vesselâm ashâb-ı kehf benim ahbâbımdır. O yedi kişiye yemlihâmekselînâ mislînâver nûştâver nûştâver Tarsuz malum o yedi kişiye sen ahbab deyince köpekleri kut de cennetlik oldu ancak ahbabın üstünde ashab vardır ya Rasulullah ve ben ashabının köpeğiyim her ne kadar azabımıza hak isem de şefaat buyur ben de cennete gideyim de iki köpek ayrılmasın ikimiz de orada olalım diyor oldu cami hazretleri aşkını <gülüyor> Hasan-ı Basra Hazretleri'nin duasını hatırlamanı yeridir sanırım. Ya Rabbi, cehennemi hak ettim ama girersen iblis sevinecek beni affet diye dua etmişti. <gülüyor> ya aslında işin temelli öyle güzel bağlamış. Ya bir yanında şey var, bir cariyesi, bir hanım kız, hizmetçisi evde, sekiz yaşında var, yok. Hristiyan bir aileden gelmiş kızcağız, aileleri bütün fertleri bir cihatta. Ölümüştler maalesef bozuk din yüzüyle ölmüşler İslamdan müşerre olamamışlar kundakta bir çocuk halinde bu esir alınmış fakat merhametli İslam askeri öldürmek şöyle dursun çocuğu evlat muamelesi yap alıyor getiriyorlar Hasan basileri tevdi ediyor Hasan basilerin elinde yetişiyor kızacağız din ziyareti öğreniyor efendim 8 yaşına geliyor bir gün yatarken bakıyor ki odanın şey var. Çocuk ışığı yanı buluttu herhalde. Bir çerağı varsa ortada yangın çıkmasın diye usulce uyandırmadan gireyim söndüreyim diyor Hazret. Kapıyı açınca ne görsün? Uyku falan yok. Secdede dua ediyor kız. Yüksek sesle diyor. Duasını duymuş hasan Basri. Et, ettiği dua da şu. Ya Rabbi Bana olan sevgin hürmetine beni affet kandırmış kızım, yavrum Arapçayı yeni öğrendiğin için herhalde Kur'anlar hatası yapıyorsun demiş yani. Sana olan sevgin diyecektim, bana olan sevgin falan diyorsun. Böyle olmaz demiş yani. Özne yüklem yer değiştirdi. Kız demiş ki efendim ben ne dediğimi biliyorum demiş. Yani sen şimdi ya Rabbi sen beni seviyorsun diye söze başlıyorsun öyle mi? Evet. E nereden biliyorsundur? Büyük iddiadır bu yavrum. Biliyorum tabii demiş. Nasıl biliyorsundur? Benim ailemin bütün fertleri küfürde gitti. Bana iman oldu. Allah bunu sevdiğine verir. Mümini sever Allah. Bu bir. E sizin terbiyenize verdi. Allah sevdiğini sevdiğine tanıştırır. Herkes uykuda beni huzurunda ibadette tutuyor bu yaşımda. Sevdiğine başka delil aramak doğru olur mu diyor. Elbette seviyor. Yavrum sen işi bitirmişsin dedi. Hasan nasıl? Sen işi bitirmişsin dedi. Yani bu yani aranın bu yani. Paranın hazineden nişan verdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sana diyor. <gülüyor> Muhammed, Masum, Faruk'u yazdıklarım. O zaman sözü ya. Dur dur az Devam devam. Evet evet yani herhangi bir uyum alameti değil diyor. görünmüyor maşallah. Efendim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle bir şey anlatırlar. Meslevi Şerif'te. Hani biraz önce dedik ya nefis işte kötü düşman içinde. Bana nefsi emma, bana hiç nefsi emmarem gibi sui karil olmaz. Bu düz di kâleginin kimse şerrinden emin olmaz. Tahirül Mevlevi. Bana içeride bir hırsız var benim diyor. Nepse emmari diyor, başka düşmana ihtiyaç yok diyor, bana göz açtırmıyor diyor. Böyle düşmanı olan ne yapsın düşmanı diyor. Dışarıdaki düşmana kilit alırsın, hâlâ tertibat, müzlülü, silah, milafit, alırsın. İçerideki düşmanın çaresi yok, bu ancak ölümle ben oluyor diyor. Yani işte o terbiyeden geçmiş olmasının neticesi tabii bu yani. Hazreti Mevlana buyuruyorlar ki, adam süvari atıyla gidiyordu. Ovada baktı, bir elma ağacının dibinde dökülmüş elmalar da var, çürükler, mürükler yerde. Adam da uykuda. Ağacın dibinde biri uyuyor, yaz günü. Zehirli bir yılan adamın ağzından girdi, yakalayamadı süvari, yılanı yuttu. Adamın hala haber yok, uyuyor. Bastı kırbacı, adam kalktı. Uyandırdı. Tabii. Durup dururken dayak yediği için cerelli, ağzına gelen de söylüyor. Fakat süvari merhametsiz görünüşte. Vurdukça vuruyor, koşturuyor, koşturuyor. çürü çürük elmalarla yediriyor önce. Çürük elma insan tiksinir. Zorla yediriyor üç beş tanesini. O, o koşturuyor, kırbaç kırbaca. Feryat, figan, adam ağzına ne gelirse, sen nereden geldin, neyin belasısın sen, diyor. Kim gönderdi zannediyor, Allah? Sen ne zalimsin, diyor, falan biz cevap vermeden. Tabii bu çürükleri yedi, koştu. Midesi kalkıyor ve istifra ediyor. Ne varsa boşaltıyor. Gözünün önüne yılan düşüyor. Görünce anlıyor. Kendisini kurtarmak için yapmış bunu. Ayaklarına kapanıyor. Ağlıyor. Diyor. Yani sana kötü söz söylemeseydin. Bari haber verseydin de kötü şeyler söylemeseydin. bilseydim senin niye yaptığını ya diyor işte. Deseydin korkudan yürüdün. Ben sana hem doğruyu bildirmemek, senden sırrı gizlemek hem de kurtarmak için cevrine katlanmakla memur edin diyor. İşte büyüklerimizin bize ettiği nasihatler karşısında tavır. Hiç işimize gelmez. <gülüyor> Ağır gelir ama zehir bizde, hastalık bizde, bunun da bertaraf edilmesinin başka bir yolu yok. Cenab-ı Hak idrakimizi açsın, kavrayışımızı arttırsın. Evet. şey arz edeyim. sizin açtığınız krediler suistimal et yani herkes güzel dinliyorsa da bir İsmail Erzincan Hazretleri 1910 yılında vefat etmiştir Erzincan'da Kapris'te 40 yıl oldu Kapris Hanında Hazreti göreni göreni gördüm ben ve bazı haliseler dinleme fırsatım oldu üç kişi ziyaretine gitmişler ziyarette Küçünün kendince zekice planları var. Deneyelim bakalım gerçekten keramet sahibi midir? Ben, bana bu yaş üzümü ikram etsin de anlayalım demiş birisi. Öbürü demiş ki leplebi verirse inanacağım. Biri demiş baklava. <gülüyor> Denenecek mevzu mu? Zeki bunlar, kurnaz. Kış gününde sohbet sırasında yavrum şurada bir sepet var getir ikram edelim demiş bir insan getirmişler. Ya füzün. Birincisi tabi mahcup olmuş, kıp kırmızı olmuş. Eyvah denemezsek iyiydi demiş yani. Perişan olduk. İkinci bir tepsi çağırılmış, leblebi. -leb. E, baklava da gelmiş. Üçü de bitmiş tabi. Bin pişman haldeler. Uğurlarlarken kapıdan tam ayakkabımla bir giyerlerken bir ihtiyar da o kadar yüklenilmez gibi Bir gün <gülüyor> Bir gün talebeleriyle geziyor şehrin içinde. Önünden geçtikleri evde kadıncağız kendi kendine bir türkü söylüyor. Geneli geçeni görmediği için. Tahta perde var. Görmüyor. E, elinde de bir iş var, ses var, çıtırtı var, duymuyor. Yalnızım zannetmiş. Al Alman'ın beşini, topla eteğin peşini, yalınız Tamam ben vereyim benim eşim. Türküsünü söylüyor talebelerin canı sıkılmış. Kocama saygısızlık oldu diye. Şimdi bu zevzekliği ne alemi vardı diye birisi geri dönmüş. Biraz da kabadayı. Abla demiş. oldum mu şimdi? demiş ya. Kocama saygısızlık oldu demiş. Hazret buradan geçiyor. Sen Türk mülkü söylüyorsun. yalınız yatamam. Verin eşimi. Ne, ne bu demiş. Elma beş falan. Yavrum duymadım. Saygısızlık yapmazdım falan. Kadıncaz kendini kurtarma derdi. Ne bir şey Hazretleri Ablama çıkışmayın diyor. Ablam bizi irşat etti, diyor. Nasıl efendim siz, siz dinlediniz mi, diyor. Abla ne, dedi. İşte biliyoruz efendim, bu türküde irşat nasıl olur. Ama Al Almanın peşini, dedi. Ömrün içinde beş, sabah öğle ikinde, akşam yatsı. Ömür bir gündür, o da bugündür. <gülüyor> i̇çinde beş evma var, sabah öğle ikinde, akşam yatsı, kaçırdın mı ömrü kaçırırsın, dedi abla. Topla eteğin beşini kefenin yanında yaşa demektir. Çünkü bu gelenekte böyledir. Yani erkek başına sarık sarar, kadın beline kuşak dolar, ikisi de o kişinin kefeni olacak. Bez kadar, bezde yapılır. Ya yani şeydir ya, yani, bu hesaplıdır yani. Diyor ya işte çarşafımızla çıktık falan. Kefene yanında olmak iyidir yani. Böylece ölümü böyle şey yapar. Yalnız yatamam ben vereyim benim eşimi lafına gelince sana kefen dedik. Yani yatak kabir. Kabirde de yalnız yatılmaz. Eşin Muammeldir. Abla neler söylüyor siz ne anlıyorsunuz? Demek. Çocuk çıkışından mahcup başı başına kahramanlık yaptık falan diye utanırken abla da kenardan ya ben ne mühim şeyler söylemişim. <gülüyor> pirisan Pirisan Hazretleri <gülüyor> sohbetleri çok o zamanlar biliniyor tabi. Oraya giden bir mürit Salih Baba'nın dükkanına uğramış. Salih Baba diye biri var. Salih Baba. Tüfekcizade. Tüfek imal eden, okuma yazma bilmeyen bir garip adam bu. Hiçbir şey yok. Tahsil yok. Esnaf tüfek tamir ediyor, geçiliyor. Gel Salih demiş. Pir-i Sami sohbetine gidelim. Ya ben cahil adamım çekeyim, orada ne işim var demiş ya. Ya ben orada yük olurum demiş. Ben bir yani ben bir almam demiş orada ya. Yok yok demiş. Öyle değil o kapı. O bildiğin gibi değil. Ehil na ehil beraber est. <gülüyor> Bakılmıyor yani. Sen... Zorla ayak sürüyor, sürüyor. utanır sıkıla gelmiş bizimki kapıya yakın bir yere oturmuş Salih Baba. O da 1911'de vefat etti. Veya tersi, 10-11, biri 11-11 yani şeyhıyla bir yıl arayla. İkisi de orada yatıyor, Kırtıloğlu kabristanlığında. Kapıya yakın oturmuş. Nasılsa beni kovacaklar cahil olduğum için. Hani çıkışı kolay olsun diye. <gülüyor> Yok, kapı <kafa> aramayın. <gülüyor> Bu Boylu bükük, bitmiş vaziyette oturuyor, Mevlevi şairler gelmişler ziyarete. Mevleviler de biliyorsunuz, başları darmı Allah'a bir okumaya, yangın yerine dönmüş tabi ortalık. Biri bir gazel okuyor, biri bir mersi okuyor <gülüyor> çoktur onlar da, <gülüyor> kuvvetlidir de yani. Halbuki o mektebin hususiyeti de şu fazla lafa şey yok, fazla şiir, kaside falan filan, yani mümkün mertebe sükut esas. Nakşi, ben değil ha? Yani ne konuşup duyuyoruz. Yüksek sesle sen ihtar ederler. Bunlar ortada yangın yerine çevirince, imrenmiş herkes tabii yani. Ya, hakikaten demiş ya, ne şairler var ya memleketler falan. Okuyorlar işte galip gibi. Onlar gidince, Tehri Sami Hazretlerine yakın olan, yaşça da yakın olan bir müridi, biraz daha böyle yüzlüce, biraz kralisi yüksek. Efendim, bize şiire, kasideye, filafına müsaade etmiyorsunuz ama, yani erken usul böyle. Arada bir söylemeye müsaade olmaz bu kabiliyet olan arkadaşlarımız varsa Şiir okusalar. Emredin mi? Emredin <gülüyor> gibi değil ki evrindede bir i̇şte yani. O da bir şey <gülüyor> uyumuşlar. O kadar da bizim Salih de söyler. Şöyle Salih diyor. <gülüyor> Salih kovulmayı bekliyor <gülüyor> kapıda. Okuma yazma yok. Oturuyor. Bekliyor ki biri nasılsa sen de işin yok burada artık. Yani gittiği. Öyle zannediyor. Eşek şimdi doğrudan emretti. Müşbir Kamil. Oku, söyle Salih. Ne yapsın Salih? Salih söylüyor mecburen. <gülüyor> sahibinin sesi. Söyle deyince artık sö söz senden olmuyor artık. Sahibi söylüyor. Bir plak firması vardı, böyle sahibinin sesi. <gülüyor> <gülüyor> Açıyor ağzını, <gülüyor> Allah ne verdiyse. Bir müride vaziyete o git onun yanına otur, kağıt kalem al. O, ne söylese yaz. Bu biraz söyleyecek. Yani yaz diyor, söyledikçe. Günlerce söylüyor. <gülüyor> Yeter salih diyor, salih susuyor. <gülüyor> i̇şte o gazellerle, kaç küsur, 200 yüz küsur gazeller, Salih Baba Divanı ortaya çıktı. O divandan okuyacağım size bir gazel. Bu kadar lafı onu izledik. TRT'de bir gün program çekerken, yönetmen bir hanımefendi var, bizim anlattığımız mevzuya hiç alakası yok. Yani bizim mahalleye ilgisi yok galiba. Allah razı olsun, engel de değil. hayatım Bey, ben karışım, sen ne yapacaksın? Yaptığı kenar o çekiyor sadece. Hoş bulunduğu gün, programın başlamasına üç dakika var. hayatım Bey, bugün konu ne olacak dedi. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız, konu soruyor. Şimdi, abla, bu konu on beş gün önce sorulur. <gülüyor> Ağırçın tarayacaksındır bana görüntü hazırlayacaksındır, anlarım da. Şimdi sorduğun zaman, bu olmaz ki. Yani, Laf olsun diye de soru sorulmaz. Ablacım denilebilir de tabii biz de demiyoruz. Bunlar içimizden <gülüyor> böyle de iyice kimseyle. E, cevap vermesen de şimdi kırılacak. Konu ne olacak dedi. Aslında konu falan yok. Çekin başlayınca ben Allah ne verirse onu söyleyeyim sen. Ben de bilmiyorum konunun ne olduğunu ama sorduğu için yangın dedim, yangın. Şimdi itfaiye haber verin. Gerçekten mi dedim, ciddi dedim, yangın var dedim. bu. Salih Baba'nın yangın var gazeli. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan aslında bir cimsiz soru bize konuyu verdi yani. İkincisi onu okuyacağız <gülüyor> Salih Baba diyor ki, Allah rahmet eylesin. Gittin, kabrini aradı. Kabristan'ı buldun, kabrini bulamadım kaybolmuş yani. şişe. Bir İslam Hazretleri'nin türbesi var da, Salih Baba şuraya bir yer hedefledildiğini diyorlar yani. Biliyoruz ama maalesef taşı, kabri kayıp. <gülüyor> Efendim, bizimkiler içinde böyle şeyler mühim değil yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Allah deri gani gani rahmet etsin. Şöyle diyor. <gülüyor> Yetiş ey keştibanım, büsbütün deryada yangın var. Değil derya yalnız cümle hep sahrada yangın var. Erişti bahar vakti figana başladı bülbül. Değil yalnız bülbül ol, gülür anada yangın var. Zemine indi o adam, nice yıllar döküp kan yaş. Değil Adem yalnız ağlayan havada yangın var. Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktıken âl Yanan Yakup değil, gör Yusuf'u özel da yangın var. Cihan halkı olalı göster bana asuda ahvalim ki yok bir istirahat, esfelü âlâ da yangın var. Erişti sami Sultan, beraber dilbere Ruhan değil yanınız Erzincam, Yemen sana da yangın var. Bilinmez Salihin rengi, çalınmış tablı gülbankı, Kurulmuş Kerbela Cengi, Yaman Kavgada yangın var. Tabii insan merak ediyor, her yerde yangın var diyor. Denizde de var, karada da var. E yetiş kaptan diyor, kaptan, keştiban kaptan demek. Deniz yanıyor diyor falan. Bak diyor, tarihi incele göreceksin diyor. Yer de yanıyor, gök de yanıyor. Alt zemin katı da yanıyor, teras da yanıyor. Her taraf yanıyor, yanmıyan bir yer mi var diyor. Yakup Aleyhisselam'ın yandığını bilirsin ama Yusuf da yandı, Zeyha da yandı diyor. Falan falan. Sadece Adem'e yandı zannettiksen Aleyhisselam, Havva da yandı, diyor. E tabi okuyucuğu merak edebilir yani, değil mi efendim? Dinleyen, merak ediyor. Abi bu yan, ne yandıdı bu abi? Ben de yaşıyorum bu ailede hangi yandı söz ediyor ki bu? Yani, ne yandıdı? O şudur, Erzurum'da ağa koyunları teslim etmiş sığırtmaça, gitmiş hamama yapmış göbek taşına. Allah. Buran buran terliyor, kilolu da bizim ha Basım ayı. Dışarıda da öyle bir ayaz var ki Allah çoban ödü patlamış bütün sürü helak olacak sabı ben diye pür telaş girmiş içeriye. Ağam demiş, koyunlar ölecek demiş, donacak soğuktan. Su, hava çok soğuk demiş. Buz, bir tedbir lazım. Gel lan, bu sıcaklık, koyun burada. <gülüyor> <gülüyor> Tempesi sıcaklı ya, öyle görüyor. Hep öyledir. Hep öyledir. Yanan ateşin içinden seyrediyor çünkü. Elbette ona göre böyle oluyor Yanıyor çünkü. Yandığı için ateşten başka bir şey görmez. Su basilesinde fuzuli şöyle diyor. Ah yundur yun de var rengi bilmezem. Ya olmuş gözümden gümbedi devvar esu. Bakıyorum her şey su renginde diyor. Ne oldu acaba? Kainata bir şey mi oldu diye baktım yıldız, yer kök, her şey su renginde. Acayip anladım ki hep ağladığımdan gözleşmenin arkasından bakıyorum da ben öyle görüyorum. Hep ağlayan su renginde görür alemi, yanan ateş renginde görür. Yangın var dediği doğrudur. Çünkü kendisi yanmaktadır. Herkes halini telafi etmektedir. Seyir Suluk görmüş insanlardır. Girmişiz çıkmışız diyorlar. yani Yaşamışlardır. Merhamet etmişler, bize de eser bırakmışlar. Hiç olmazsa bir kokusunu alalım diye, bir heves duyalım diye. Tahayyü Hakkari Hazretleri buyuruyorlar ki Erenler yoluna gir, onlara tabi ol, onlara, onların peşi sıra git, kanat çırp. Belki göğe çıkamazsın. Ama kanat çırparak hiç değilse iki karış yükselirsin ve bu sana iki şeyi kazandırır. Bir, yükselenlerle aynı safta olursun. İki, kedilerin şerrinden kurtulursun. <gülüyor> Az do. Sen hele bir kanat çırp. Sen hele bir mesafe al. Hele bir niyet göster. De ki, ya Rabbi takatın bu kadardı. Ben buna güç getirebildim. Başkasını başkası elimden gelmedi. Yoksa ehil, nahil beraberest. Şahı Nakşiben Hazretleri buyurdular ki Allahu u Teala'dan muhakkak kavuşturan bir yol istedim, verdi. Çok şanlıdır yani. Şahı Nakşiben Hazretleri'nin yolun. Artık sözcü bağlamını yoruldu buldum. Başta okuduğum şiirin son kıtasını okuyup orası da şair iyi hesap etmiş, yapu bağlayacak şekilde söylemiş. <gülüyor> Belki hatif gibi kaydı sivadan güzel et. Erişen harufa se ateşi aşkı siperet. Damenin tutmaya asarı alayık hazret. Şems ve işhâhi la ile azmi sekeret. Safkın ayineni kabili aksi suveret, hele bir cem'i havası de galip nazar et. Hoşça bak zatına kim zübde ademsin sen, merdum-i dide olan ademsin sen. Dünya çöplüğüne geldin ya diyor, bu çöplük pis bir yerdir. Şimşek gibi çak geç, kir bulaşmasın üstüne, eteklerini de topla, çamur değmesin. Alacağın bütün tedbirlere rağmen bulaşan pislik içinde aşk ateşi iyi gelir. Tatbik aş ateş mikroplar taraf eder. şems tebrizi Hazretlerine bak ve ibret al. Sonunda ölüm olduğunu bildiği halde bu yola nasıl da baş koydu, nasıl da yürüdü. Sana düşen şöyle bir yekinmektir, bir adım atmaktır. Sen ilk adım atmak biyesini <gülüyor> Cenab-ı Hak ihsan eder. Ve kalp aynanı temizle. Temiz olmayan aynada net görüntü hasıl olmaz. Hele bir son mısrada, hele bir cem'i da galip nazaret. Dikkatle bak. Yek vücut, yek cihet, yek kalp. Teksifet bir noktaya neyin varsa, gözün, kalbin, ruhun, aklın, fikrin, ilmin yani tam bizim tersimizi söylüyor. Modern çağlarda biz eli işte gözü oynaşta. <gülüyor> eli tencerede gözü pencerede yaşarız. Öyle olma diyor. Bir toplan. Dikkatle bak, şunu göreceksin. Boşça bak, zatına zübde-i sen, medlumi dide olan ademsin sen. Kıymetini bil, bütün yaratılmışların çekirdeği olan, özeti olan, en kıymetlisi olan insansın, sevildiğini bil. Ve selam. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Adları geçen kıymetli zavuatın mübarek hatıralarını taziz için, tazim için İman selametimiz için, şehiden teslimi ruh etmekliğimiz için, silah ve müstakim üzere ömür tamamlamamız için, bilhassa Allah rızası için, el-Fatiha salavat. <gülüyor> <gülüyor>